Economie, ecologie. Het leeft, man. Perin Cengiz, Barış Gençer Baykan, Mahir Ilgaz ve Serkan Ocak. 94.9 Açık Radyo'dan, Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese merhaba. Ee, biz bu hafta e, Mahir'le birlikte e, aslında bizim e, favori konularımızdan bir tanesi olan... ...yine kömür meselesini e, konuşalım dedik e, programdan önce... E, ya yani genel olarak e, kömürle ilgili e, programlarımızda e, ve işte açık radyo genelinde de e, çok sık sık e, dile getirilen e, özellikle Türkiye'nin e, kömüre dayalı enerji e, arzı meselesi e, sık sık gündeme geliyor özellikle de e, geçen yıl e, Türkiye'nin karbon emisyonlarında 1990'a göre 2012 rakamlarıyla %124'e varan bir rekor kırmıştı. Bunun tabii temeli tamamen fosil yakıtlara dayalı enerji planlaması. Ve yine ulaştırmada da Evet, karbon emisyonları. Evet, petrol bağımlı. Petrol bağımlılığı. Şimdi aslında bizi tekrardan şu günlerde kömür meselesini gündeme almamızı tetikleyen şey Ee, bu geçtiğimiz günlerde yakın zamanda yapılan ikinci uluslararası yenilenebilir enerji konferansı oldu Türkiye'de e, yapılan yani adının yenilenebilir enerji olduğuna bakmayın aslında e, epey bir e, kömür e, ağırlıklı bir e, konuşma olmuş gerçi HES'lerden bahsediliyor ama. Şeyde yapılan özellikle yani e, enerji ve e, tabi kaynaklar bakanlığından yapılan e, Evet aslında sen o açıklamaları evet aslında şimdi orada bu yenilenebilir enerji e, konferansında e, 26 Şubat'taydı değil mi? Tarih? 26 Şubat'ta 26 başlamış 2 gün sürmüş. Evet bir, galiba 2 gün sürmüştü. E, orada Enerji Bakanlığı e, yetkililerinin yaptığı bir takım açıklamalar var. İstersen önce Ee, onları bir aktaralım dinleyicilerimize. Oradan e, kümür üzerine konuşmaya devam Şeyi edelim. Şeyi de söyleyelim yani e, fiilen biz orada bulunamadık. Evet. E, ama Twitter'dan e, takip edebildik. Evet. E, Yeşilist'in yayından özellikle Aha. takip ettik. Onu evet. da söyleyelim e, geçmeden önce yeşilist.com'da. E, en ilgi çekici açıklamalardan bir tanesi şeydi. Yani e, aslında... E, ilgi çekici olması bilinmedik bir şey olmasından kaynaklanmıyor Hı -hı. yine bildik takip edebildiğimiz e, vahim bir gerçeği Türkiye'nin ama e, yenilenebilir enerji konferansında hiçbir beyis görmeden böyle bir açıklama yapmak ilginç en azından evet e, orda o açıklama da şuydu 2023 yılına kadar e, Türkiye'nin e, kömür e, hedefleri. hedefleri anlatıldı Evet, şöyle denildi: 2023 yılı hedefleri kömür ve HES potansiyelinin sonuna kadar kullanılmasıdır denilmiş. Evet. Yenilebilir enerji konferansında deniliyor evet. bu. Yani yani artık kömür mü yenilebilir enerji tarafından enerjiden sayılıyor yoksa? E... <gülüyor> <gülüyor> nedir bilmiyorum evet, yakında yenilenebilir enerji sınıfına sokarlarsa kömürü şaşırmayız aslında tabi orada şöyle bir şey var bu e, Türkiye 2012 yılını kömür yılı ilan etmişti <gülüyor> ve o yıl da hatta e, yapılan e, iklim konferansında da sırf bu sebeple e, sırf bu sebeple değil tabi pek çok sebeple ama e, bu biraz tetikleyici olmuştu yine yılın fosili ...seçilmişti, kömür yılı ilan ettiği için. Aslında hiç ona takılmamak lazım. Çünkü Türkiye'de her yıl kömür yılı hı hı. baktığımızda... ...ve şöyle genel olarak bir rakamları incelediğimizde... ...demin bu karbon emisyonlarını da rekor kırdığını söyledik. Türkiye'de enerji arzının yüzde otuz biri kömürden elde ediliyor. Yüzde otuz ikisi doğalgaz... %27'si petrol yani %90 civarında Türkiye enerji arzını e, fosil yakıtlardan sağlıyor. Evet. E, ve e, aslında bu kadar HES'lerden e, bahsediyor olmalarının e, sebebi de aslında HES'lerin de belli bir megavatın üzerinde olan HES'lerin de aslında artık e, yenilenebilir enerji e, sınıfında tutulmadığını... Ee, ve özellikle tabii HES'lerden bu kadar bahsedilmesinin sebebi ne isterseniz söyleyelim. Yani hı hı. çünkü enerji arzında eee %90'larda fosil yakıt bağımlılığı var ama öte yandan işte elektrik kullanımı son kullanımda eee %90'ın üzerinde yenilebilir olduğunu söylüyor Türkiye. Kaynağı. Bunları hesaba katarak. Evet, HES'leri hesaba katıyor. HES'leri HES yani, hesaba katarak evet. ve o HES'lerin artık biliyoruz ki e, gerek bu e, kuraklıkla gerekse de küresel iklim değişikliğinin etkileriyle artık bu akarsuların debilerinin e, giderek yavaşladığını ve özellikle Karadeniz e, civarındaki e, bir takım HES'lerin... E, randımanlı olarak çalıştırılamadığını hatta bazılarının hiç çalıştırılamadığını atıl vaziyette orada e, beklediğini ve artık bir yani beton yığını şeklinde e, şekline dönüştüğünü yani mevcut dereyi zaten Tüketiyorsunuz. Tüketmiş. E, kaldı ki bunun üzerine hem iklim değişikliği hem de kuraklık zaten e, kuraklık iklim değişikliğinin bir sonucu ama hani e, son dönemlerde çok daha e, şiddetli yaşadığımız için özellikle buna vurgu yapıyorum e, ve e, böyle bir sonuçla birlikte aslında e, bu kapasitenin yeniden sorgulanması gerekiyor Yani belli bir adet HES var Türkiye'de ama bunların kaçı şu anda randımanlı çalışıyor, kaçı atıl vaziyette bunu e, sorgulamak lazım. Zorlu enerji elektrikten e, de bir e, açıklama yapılmış şeyde e, bu yenilenebilir enerji konferansında yine. E, aslında maliyet açısından bakarsak HES'ler iyi bir yatırım değil ama hala yüksek bir talep var şeklinde bir açıklama yapılmış. Hı hı. E, yine zorlu enerji elektrik hangi enerjiyi desteklersiniz deseler gaz, hidro, kömür ve diğerleri olarak yapılmış. E, Listeriz, Listeriz demiş bu konferans da bu da ne biçim yenilenebilir enerji, enerji konferansı? konferansı o da e, Aslında bunlar ben Neyse. yani ismi e, başlık olarak çok cazip geliyor e, ve bence aslında bu e, esas niyetleri konuşmak işte ortaya dökmek için bir perdeleme aslında yani yenilenebilir enerjiler değil de işte enerji konferansı diyeceksiniz bunu aslında yani hı hı. yenilenebilir enerji dediğiniz zaman orada aslında bir hile var çünkü E, ...tamamen neredeyse fosil yakıt konuşmuşlar gibi bir e, şey çıkmış ortaya. Evet, e, şeye dönersek, kömür meselesine evet. e, dönecek olursak... E, ...yani Türkiye'nin aslında bu kömür konusundaki e, planı hani yeni değildi... ...onu söylemiştik baştan. Biraz evet. ona dönelim. Geçtiğimiz haftanın başlarında yine yapılan bir e, açıklamalar var. Bunlar da bir süredir takip ettiğimiz ve e, hı hı. gelişmesini izlediğimiz konularda ama... E, ...tekrardan... E, Özellikle işte Türkiye'deki yatırım sitelerinde var. işte Hı -hı. Invest Go Tr falan gibi yatırım e, dışa dönük e, evet. yatırımı teşvik edici hükümet e, sitelerinde, devlet sitelerinde e, yayınlanan Hı -hı. haberler var. İşte bunlardan bir tanesi önümüzdeki aylarda e, şeye kavuşturması, sonuca kavuşturması beklenen yatırımlar enerji alanında evet. e, iki tane şey var yatırım var. Bunlardan e, Şey olarak, yoğun olarak bahsedilen bir tanesi Hı -hı. Afşin Elbistan'daki kapasite geliştirme evet. e, projesi. Orada dört milyar e, ton civarında linyit olduğu söyleniyor. Bu tam bir karbon bombası. Hani Hı -hı. E, Kuraklık e, ve her türlü iklim değişikliğinin kötü etkilerini hissetmemiz için, hissetmeye devam etmemiz Bölgedeki için. Bölgedeki bütün tarım arazilerini, yeraltı altı, yer üstü kaynaklarını... Saymıyorum. O zaten onu zaten saymıyorum. Sonra söyleyeceğim bunu çünkü <gülüyor> <gülüyor> onu şey olduğu için heyecanlı tarafını <gülüyor> heyecanlı. sona mı ayırmış? Sona bıraktım. Parçadan sonraya bıraktım onları. Peki, yani tamam. bizim için bu kadar kömür yoğun yatırım ne anlama geliyor kısmını parçadan sonraya bıraktım. Ama... Tamam. Peki istersen e, o yatırımla birlikte e, diğer yatırımdan da bahsedelim. Ondan sonra istersen bir ara verelim. Tamam. E, yani bu Konya Karapınar meselesini de aslında hani biraz açmak e, açısından söyledim yani bu hem Afşin Elbistan'daki yatırım hem Konya Karapınar bu Tema Vakfı tarafından zaten çok dikkatle izlenen bir iş. Onunla ilgili hatta bir rapor da hazırlamışlardı geçtiğimiz aylarda ve çok ciddi bir aslında bir nevi neredeyse ÇED raporu gibi bir şey bir rapor ortaya koydular Konya Karapınar'da bu şey bu kömür rezervi ortaya çıkartılırsa bölgeye yeni gibi etkileri olabilecek noktasında. Yani Bölge tarımı tamamen bitirecek bir kere. Evet evet. Ee... Bütün doğal varlıkları yok edecek diye. E bir de belki araya gitmeden önce şundan bahsetmek lazım. Yani bu yeni yatırımların yanı sıra. Ee, şöyle bir söylem içine girdi son birkaç yılda hükümet ve dolayısıyla Enerji Bakanlığı. Enerjide yerli kaynak kullanımını arttıralım diye bir söylemleri var. Ee, bu da çok yeni bir haber. Ee, Mart ayının yani bir iki gün öncenin haberi bu da. Ee, bu yıl dört bölgede e, yapılacak olan aramalarla e, kömür rezervleri arttırılması amaçlanıyor. MTA maden tetkik arama dört bölge ve 18 ülke e, ilde yapılacak kömür aramaları için 25 e, milyon e, 197 bin lira kaynak kullanacak. yani buradan böyle bir yani hem şey var e, böyle bir ım, kararlılık var bunun için e, rezerv geliştirme konusunda da ciddi bir kaynak aktarımı da söz konusu ciddi bir öngörü eksikliği de söz konusu çünkü tüm dünyada e, fosil yakıtlara yapılan yatırımların e, Yani aslında son kertte ölü yatırımlar olarak değerlendirilmesine artık yönelik, e, yönelik yani finansalize edilmiyor. yönelik yani büyük ediliyor. bankalar Tabii, hala çok büyük destekler var hayır, ama hayır yani kömür yatırımının tartışılıyor. Evet Ve e, yani şu da artık büyük yatırım e, kuruluşları tarafından bilinen e, kabul edilen bir gerçek. Hani orta vadede e, fosil yakıtlara verilen e, desteğin e, Azaltılması en azından veya tamamen kesilmesi gündeme e, gelecek. Bu biliniyor. Evet, evet. Siz hala e, fosil yakıt gidiyorsunuz. Diğer e, potansiyelinizi değerlendirmiyorsunuz. Ciddi bir öngörü eksikliği demek. Evet. Gene şey haberimiz. Biz haberimizi... e, yalnız yans... <gülüyor> ara verecektik. Çok konuyuz. Biz e, doluyuz bu fosil Şunu yakıtlar söyleyeyim. konusunda. Şunu 2023 itibariyle 60 bin megavat olan Türkiye'nin e, kömürden sağlanan e, enerji arzının Miktardır. ikiye katlanmış. Evet. 120 bin megavat. 120 bine. Şunu da tekrar söyleyelim. Yani şeydeki yapılacak Afşin Elbistan'daki... Gerçekten 7-8 bin megawatt, 7-8 gigawatt civarında e, o kapasite tamamen kullanılırsa yıllık dünyanın en büyük e, kömürlü termik evet, santrali demek bu. Evet aslında bu durumda herhalde Türkiye kendi bölgesinde Polonya ile yarışır vaziyete gelecek. Ge geçecek. Ki, e, Polonya e, %97 galiba elektrik enerjisinin. E, yani oran olarak daha sağlı. az olabilir ama en büyük kömür santralleri Türkiye'de olacak. Ha Bu durumda evet. E, çok Kurulu kapasite bir şey açısından değil. belki de değil mi? Neden çok ömülecek bir şey olmadığını da aradan sonra söyleyebiliriz. Tamam. Peki şimdi bir ara verelim lelim aradan sonra tekrar e, kömür meselesini konuşmaya devam ediyoruz. Some people say I'm a no count. Others say I'm no good. But I'm just a natural born traveling man. Doing what I think I should, oh yeah what I think I should. Mama, she said, son, travel where you will and grow to be a man and sing what must be sung, poor boy, sing what must be sung. i understand oh boy the only things that i understand now that i'm a grown man i've traveled here and there and i've learned that a bottle of brandy and a song are the only ones who care oh lord the only ones who care Bring back a dollar, spend it as fast as I can For a wailing song and a good guitar The only things that I understand, oh yeah The only things that I understand Ooh, yeah. Cause some people say I'm a no account Others say I'm no good But I'm just a natural born traveling man Doing what I think I should, oh yeah Doing what I think I should And I don't give a damn about a green back dollar Spend it as fast as I can For a wailing song and a good guitar That's all that I understand, poor boy That's all that I understand Evet, ee, Açık Radyo'da Ekonomi Ekoloji programı devam ediyor. Chaldığımız parça da Hoyt Axton'dan Greenback Dollar isimli parçaydı. Evet. 60'lardan bir folk shucksıyla. Biz... Kingston Tree'e meşru bu parçayı ama evet. Biz e, konuların heyecanından genelde çaldığımız şarkıları e, anons etmiyoruz ama bundan sonra anons edelim. Bu <gülüyor> bu bir başlangıç olsun. Yetkili mercilerden uyarı Yetkili almışız. Yetkili <gülüyor> mercilerden, evet. <gülüyor> evet. E, Türkiye'de kömür meselesini konuşmaya devam ediyoruz. İlk yarıda genel bir çerçeve çizdik. Ve son zamanlarda yapılan e, toplantıda yine Türkiye'nin e, kömürü olan... E, bağımlılığı e, ve bu bağımlılığı devam ettirme konusundaki kararlılığı üzerine e, konuşuyorduk. E, yeni yapılması planlanan iki tane büyük proje var. Bir tanesi Afşin Elbistan'da kapasite arttırılması. E, diğeri de Konya Karapınar'da yine çok ciddi bir ve ikisi de yerli limit rezervi. Evet rezerv. aslında burada e, mesele en kirli kömür. E, yerli enerji e, kullanımının Ee, ne edilmesi diye teşvik edilmesi e, diyelim hatta işte bunun içinde az önce söyledik MTA'ya aktarılan işte 25 milyon liralık bir kaynak var Türkiye'nin dört ayrı bölgesinde e, yapacağı kömür ...aramaları için, kömür rezervi aramaları için. Şu var tabii hani... E, yani ...enerjinin yerli olması, sağlıklı olması anlamına gelmiyor. gelmiyor. E, kesinlikle onu söyleyelim. hani e, Sizin e, topraklarınızda arsenik de olabilir... ...ama hani arseniği çıkartıp kullanmıyorsunuz. E, çok <gülüyor> e, spesifik evet. e, bazı işte tıbbi uygulamalar dışında kullanılmıyor. E, dolayısıyla hani kömür de aynı kapsamda değerlendirilmeli. Çünkü e, bir <gülüyor> insan sağlığına doğrudan zararlı. Evet. İkincisi iklim değişikliği ne yol açıyor? İklim değişikliğinin en büyük etkenlerinden bir tanesi hı hı. kömür yakılması. Dolayısıyla insan sağlığına oradan da tabii yine doğrudan evet. zarar. Bir de tabii şu da var, özellikle bu Konya Karapınardaki şeyle ilgili rezervle ilgili bu Tema Vakfı'nın yaptığı çalışmada özellikle yani yerli rezerv dediğiniz zaman illa onu çıkardığınızda. Çok iyi bir yakıt elde edeceksiniz anlamına da gelmiyor. Üstelik oradaki e, limit rezervinin aslında nem oranının çok yüksek olduğu ve dolayısıyla yani e, o ondan elde edilecek e, enerjinin çok verimli bir e, kömür olmadığı e, üzerine de bir takım e, tespitler vardı. Diyelim ki çok velevki çok. Velevki. Evet. Ama şöyle şeyler var. Bugün. E... ...yapılan değerlendirme var. Guardian gazetesinde... ...çıktı. Ee, Avustralya'dan aslında... ...bu değerlendirme. Hı hı. Avustralya'da... E, ...kömür kullanılmıyor... E, ...enerji için. E, Avustralya... ...dünyanın en büyük kömür üreticilerinden bir tanesi... ...ama ürettiği kömürü dışarıya satıyor. Hı. Çıkarıyor yani. Çıkarıyor. Kömürü. Ama kendisi kullanmıyor. Kendisi kullanmıyor. E, yani çok... ...az en azından öyle diyelim ama dışa yani ...büyük ölçüde dışarıya satıyor ve Avustralya'da... ...kömür madenciliği bu yüzden yapılıyor. Dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi. Yani hı hı. hani... Dünyanın en büyük kömür üreticilerinden bir tanesinin kendisinin niye kömür kullanmadığını sorgulayabilirsiniz. Evet, çok doğru. Aynen. Ee, niye dışarıya satmayı bu kadar meraklı olduğunu e, sorgulayabilirsiniz. Avustralya'da da kömüre karşı kampanya yürütenler zaten kömür e, ihracatını yönelik yapıyorlar bu kampanyayı. Onu da söyleyelim. Evet. Ee, ve orada yapılan bir araştırma e, kömür madenlerinin zararları üzerine. Yani hani Türkiye'de hmm. şimdi yerli kömürden bahsediliyor ya... E, ...korkunç. Evet. Yani, yani e, tüketmiyor ama... E, ...üretimini... yapma ...yaptığı aşama bile... E, ...son derece zararlı. O anlarda değil mi? Büyük kömür madenlerinden bir tanesi... E, gdf Suez şirketinin e, hmm. işlettiği... E, ...Morwell e, Madeni Victoria Eyaleti'ndeki... ...üç haftadan fazla bir süredir yangın... ...yanıyor. Alev aldı, maden alev aldı ve hmm. yanıyor. Yani... Hmm. E, Söndürülemiyor İşte şu anda yüzde sekseni civarı kontrol hı -hı, altına hı. alındı deniliyor yangının ama hani bu da şey gibi Meksika körfesinde patlayan petrol boru hattı gibi yani ne kadar kapatsanız da veya ne kadar söndürseniz de söndüremeyebiliyorsunuz çok derinde çünkü. Çok derinde evet. Ee... Bu tabii aynı zamanda herhalde. Ya yani insan sağlığı... Son bir yapılan yana ölçümler ...çok ciddi iş riskinin... cinayetlerine de sebep oluyor muhtemelen yani orada Tabii ölümler... ...ama diyelim ki bütün işçileri geriye çektiniz bıraktınız kendi haline yangını... Ee, ...sadece yangınla söndürmeye çalışan işçilerin sağlığını doğrudan Hı -hı. tehlikeye atıyorsunuz... Ee, ...etrafındaki yerleşimlerde e, karsinojen oranı e, Hı -hı. havada 20 kat fazlaymış şu anda normal evet. oranın... Yani kömür madeni olan bir yerde etrafta e, 20 kat fazla karsinojenle yaşıyorsunuz. O bir. İkincisi e, başka bir çalışmada şeyde Hı -hı. E, ABD'de e, sosyal sorumluluk adına doktorlar, sosyal sorumluluk için çalışan doktorlar isimli bir kuruluşun Hı -hı. yaptığı evet. çalışmada. E, kömür yakılmasının ABD ve Kanada'da elli bin ölüme yol açtığı yılda elli bin kişinin ölümüne doğrudan. Çok açtı. ciddi bir rakam. Evet ki ABD ve Kanada'da e, kömür yakılması giderek azalıyor. Evet. Ona söyleyeyim. rağmen çok evet. ciddi bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Yani hani Türkiye'de e, ki Türkiye'de bu, böyle çalışmalar yapılmadığı için 80lerde kurulan yatağında mesela e, yeni filtrelerin takıldığı gündeme geldi geçtiğimiz günlerde ki o filtrelerin de etkinliği de çok, tar çok tartışılıyor. Evet. E, siz düşünün durumu. Evet. Yani bu konuda e, çok ciddi aslında veriler yok ama. Bu çalışmaları yapmak isteyen bir takım bilim insanlarının da çok ciddi engellemelerle karşılaştığını Kocaeli Üniversitesi'nde bu yaşanmıştı. Evet, Dilovası'nda Dilovası'nda bu yaşandı. Buna yönelik yani bu tür çalışmalar yapmak isteyen çevre ve insan sağlığına yani işte gerek bu sanayi tesislerine atıkları gerek kömürlü termik santrallerin insan sağlığına etkilerini araştırmak isteyen bilim insanları da çok ciddi engellemelerle karşı karşıya kalıyor. evet Profesör. Profesör evet ve hatta kendisi davalık olmuştu. Tabi. Ve herhalde o süreçte devam ediyor. Şimdi aslında belki o noktada bir ufak bir şey söyleyeceğim. Bankwatch Daha önce ben de boş, evet. programımızda e, bahsetmiştik. E, bu tür kuruluşların da aslında e, biraz daha belki etkinliklerini arttırması iyi olacak. Çünkü onlar bu tür e, projelerin nasıl fonlandığını e, nasıl fonlandığı üzerine e, çalışıyor. Yani şeffaflık e, konusunda. Kim fonluyor bu projeleri? E, kim hangi kaynaklarla e, yapıyor? İşte devlet destekleriyle mi? Devlet bankaları eliyle mi yapılıyor? Yani bunların şeffaflaştırılması üzerine çalışan bir kurum. Belki bu kurumun e, yani önümüzdeki dönemlerde daha etkin olması ve e, ya yani bunları işte sorgulatması, belki bu e, finans kuruluşları üzerinde bir e, baskı yaratılmasıyla e, belki biraz daha e, bu kömürlü e, termik santrallerin ve yeni kömür madenlerinin açılmasının e, sorgulatılmasına. ...giden bir adım olur. Yani Bankwatch'un içinde çalışan insanlarla konuştuğumuzda... ...en büyük şikayetlerinden bir tanesi... ...Türkiye konusunda veriye ulaşamamaları. Veriye olur. ulaşamamak yani hani çok doğru. E, dünyanın her yerinde... E, ...Avrupa'da özellikle Bankwatch çok etkin ama... Çok, evet. e, ...Avrupa'da... E, yani ...veri orada da saklanabiliyor... veya ...şeffaflık evet, orada da tabii. sıkıntı olabiliyor ama... ...Türkiye çok... E, ...hakikaten özel bir yerde veriye ulaşılması... ...çoğu zaman mümkün değil. Türkiye'deki enerji projelerinin... ...yüzde altmışı civarında... E, ...hiçbir Hı -hı. veriye ulaşamadıklarını söylüyorlardı Bankwatch'tan. Evet. Bundan tabii yaklaşık 7-8 ay önce şeyi söyleyelim. Yani, yani çok bir şey değiştiğini zannetmiyorum yani o, o günden o, bugüne. Yani en azından iyi yöne çok bir şey değiştiğini sanmıyorum. Aa, evet en azından. Ya kömürle ilgili veya fosil yakıtlarla ilgili bu kadar konuştuktan sonra... E, ...peki o zaman enerjimizi nerede Hı -hı. elde edeceğiz meselesi Hı -hı. var. E, Enerji elde etmek için özellikle... E, yenilenebilir enerjiyi elde etmek için... ...yerelde e, kooperatifler oluşturulabiliyor... ...artık hı hı, e, yeni evet. bir kanun var... ...belki o kanunu da bir şey tartışmak için... Evet, e, ...program konu... kapsamını alabiliriz... ...çok doğru... ...bir de e, belki artık e, zamanımız daralıyorken... ...bir noktaya daha temas etmek lazım... ...yani e, Türkiye özelinde... E, ...şimdi <gülüyor> artık... işte ...17 Aralık itibariyle... ...Türkiye'de çok ciddi bir e, yolsuzluk ve rüşvet... E, ...iddiaları üzerinden... ...bir e, skandal var yani sürekli işte bir takım ses kayıtları düşüyor internete yani iddia şerhini koyarak tabii söylüyorum bunları ama özellikle bir takım Hükümetle yakın iş ilişkileri içinde olan bir takım iş adamlarının isimleri zikrediliyor. Onların da işte konuşmaları düşüyor ses kayıtlarına. ve Yani açıkçası ben 20 küsur yıldır iş dünyasını takip eden bir gazeteci olarak işte daha önceki yıllarda adını bilmediğimiz ama AKP iktidarıyla birlikte adı sana daha fazla duyulur olan iş adamları bunlar ve bu iş adamlarının aslında son dönemlerdeki bu saldırgan enerji projelerinin arkasında da bu isimlerin olduğunu görüyoruz ve mesela bunlardan bir tanesi bu bir gün gazetesinde de haber olduğu için bunu burada söylemekten çekinmiyorum bu yani işte iddialarda adı geçen Mehmet Cengiz'in ortağı olduğu bir şey var Çanakkale, Karabiga'da yapılan bir dev bir termik santral var. Bu termik santralın çet sürecinden nasıl kaçırıldığı, projenin nasıl dört ayrı parçaya bölünerek denetimden ve yükümlülüklerden kaçırıldığı üzerine bir haber yayınlanmıştı yakın zamanda bir günde. Yani dolayısıyla Bütün bu kirliliğin içindeki isimlerin enerjiyle çakışıyor olmasının da aslında incelenmesi gerektiği kanaatindeyim. E, tabii. <gülüyor> <gülüyor> Peki. E, bu haftalık süremiz doldu. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ekonomi ekoloji